size dürüst ve güvenilir öğütler veriyorum. 7 Araf 68. Hadis 183. Ebu Rukayye Temim İbne Evs ed Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir buyurdu. Biz de kendisine